406. konu, Hazreti Zübeyir'in Uhud günü Talha bin Talha el-Abderi'yi öldürmesi, Uhud gününde Kureyş müşriklerinin sancağını Talha bin Talha el-Abderi diye birisi taşıyordu, bu adam çıktı ve Müslümanlara meydan okudu, halk ondan çok korkardı, bu yüzden de karşısına hiç kimse çıkamadı, sonunda Hazreti Zübeyir meydana atıldı ve onu devesinden alaşağı ederek göğsüne oturup kılıcıyla kesti, bunun üzerine Hazreti Peygamber, her peygamberin bir havarisi, yardımcısı, vardır, benim havarim ise Zübeyir'dir, buyurup sonra da şöyle eklediler, eğer Zübeyir de çıkmamış olsaydı Talha bin Talha el-Abderi'nin karşısına ben çıkacaktım, çünkü hiç kimse ona karşı çıkmaya cesaret edemiyordu.